Ağzıb Allah ﷻ min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. İnna al-Hamdulillahi n-ahmduhu wa min şururun fucina ve min sıyatı amalina. Me yehdihi Allah ﷻ ve yudlil Ve la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 يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن استقل حديث كلام الله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 سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي إنك كنت بنا بصيرا وأفوذ أمري إلا الله إن الله بصير من العباد أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون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 اللهم انت عدودي وانت نصيري بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم زدنا علما اللهم فقنا في الديني اللهم إنا نوض بك من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفسنا تشبع ومن دعوتنا لها يا رب العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم سلام رحمتي مغفلتي بركتي هدايتي أبمزن زنوصن Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Allah azim şan hakka hak olarak tanıtırıp, hakka tabi olmayı, batılı batılı olarak tanıtırıp, ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin. Cemal kardeşim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Peki müsaadenizle sohbete devam edeceğiz inşallah. Sohbetten sonra inşallah konuşuruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا شياطين كفروا يعلمون الناس يعلمون الناس الصحر وما أنزل علاما على الملكين ببابي لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضالح لا يمرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا وتقوا لما ثوبة من أند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل, عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَهُ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَمَوْلَانَا وَمَوْلَانَا شَاهِدِينَ شَاكِرِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Evet şanı yüce Rabbimiz doğruyu söyledim. Başlayacağımız Bakara Suresi'nin 112. ayet-i 102. ayet-i kerimesi. Onun evvela kelime ve toplu manası ve nuzul sebepleriyle beraber ve tabeğü uydular, <gülüyor> ma uyduklarına şeyatini şeytanların. Ala mülki mülkü hakkında Süleymane Süleymanın. Vama kafara, kafir olmadı Süleymanu Süleyman, ve ancak asıl şeyatine şeytanlar kafarı küfre girdiler, kafir oldular yuallimûne öğreterek nasıl insanlara <gülüyor> <gülüyor> sihre sihri ve ma ile indirilenleri Ala melekeyni iki meleğe Bi Babil Babildeki Harut Harut ve Marut Marut adlı iki melek. Vana yuallimani oysa o ikisi öğretmezlerdi. Neden min ahadin hiç kimseye. Hatta yaqula demedikçe innema nahnu fitne. Biz bir fitneyiz. Biz insanlar için bir fitneyiz, bir denemeyiz. Demedikçe Fel tekfur sakın küfre girmeyin Feta öğreniyorlardı minhuma o ikisinden mayü Ferune Bihi ayrıayıracak şeyleri Beynel Mer İvazıcihi kar ile kocasının arasını ayıracak şeyleri onlar öğreniyorlardı. Vamahum bir dar oysa zarar vermezler Bihi onunla yani o yaptıkları şeyler sihirle Men Ahadin hiç kimseye illa olmadıkça bir izni izni Allahi Allah'ın izni. Ve yetaallamuna öğreniyorlardı. Ma yadur ruhum zarar verecek şeyleri. Ve la kendilerine faydası olmayıp. Evet. Ve la kad alimu andolsun ki gayet iyi biliyorlardı ki limen bunu satın alanın malehu olmadığını fil ahireti ahirete min khalak bir nasibi. Ve ise ne kadar kötü olduğunu ma bihi karşılığında sattıkları şeyin ne kadar kötü olduğunu enfusehum kendilerini lev keşke kanu yalemune keşke bir bilselerdi. Yani burada Cenab-ı Hak Cellevallahu Hazretleri şeytanların Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü hakkında uydurdukları şeylere diyor uydular. Süleyman kafir olmadı, asıl şeytanların sihri ve Babil'deki Harut ile Marut adlı iki meleğe indirilenleri insanlara öğreterek küfre girdiler. Oysa o ikisi biz insanlar için biz fitneyiz, sakın küfre girmeyin demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. O ikisinden karıyla ile kocanın arasını ayıracak şeyleri öğreniyorlardı, oysa onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye de zarar veremezler. Onlar kendilerine faydası olmayıp zarar verecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki bunu satın alanın ahirette bir nasibi yoktur. Olmadığını gayet iyi biliyorlardı. Keşke kendilerini karşılığında sattıkları şeyin ne kadar kötü olduğunu keşke bir bilselerdi. Şeytanların, şeytanlar büyüğü ve gerçeği olmayan bir çeşit göz bağcılıkları ve tılsımları asafa isnat ederek işte bu hükümdar, ve Allah'ın peygamberi Süleyman'ın katibi Berhiya oğlu Asafa'ya öğretilen şeylerdir diye yazdıktan sonra bunları Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın namaz kıldığı yerin altına gömdüler. Yani bunu sonradan uydurdular. Bu işi de Yüce Allah'ın Hazreti Süleyman'dan mülkünü geçici olarak elinden aldığı sırada yaptılar. Hz. Süleyman bunun farkına varmamıştı. Hz. Süleyman vefat ettikten sonra bu büyüleri onun namaz kıldığı yerin altında çıkardılar. İnsanlara da şöyle dediler. Süleyman bunun sayesinde size hüküm ederdi. Bunu öğreniniz. İsrailoğullarının bilgin olanları bu durumu haber alınca bunun Süleyman'ın bilgisi olmasını kabul etmekten Allah'a sığınırız dediler. Bugün Yahudi tezgahları hep bunun etrafında dönüyor hep bu sihir tılsımlarla mesela halkı büyülüyorlar. Seviyesiz düşü kimseler ise evet bu Süleyman'ın bilgisidir diyerek bu işi öğrenmeye yöneldiler. Peygamberlerinin kitaplarını reddettiler. Böylelikle Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı kınamak yaygın bir hal almaya başladı. Yüce Allah Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı peygamber olarak gönderip onun vasıtasıyla Hazreti Süleyman'ın kendisine yakıştırılan iftiralardan uzak olduğunu bildirip şöyle buyurdu. Şeytanın Şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine Uydurdukları şeylere uydular Yani onların uydukları şey Şeytanların uydurdukları şeylere uymuş oldular Rahmandan gelene değil Yani Allah'tan gelene değil Ve lev Gerçekten onlar Amenu iman edip edib Sakınmış olsalardı Le methubeten sevabı Min andillahi Allah katında Allah katında Hayrun daha hayırlı olurdu. Lev keşke kanu Alemun Keşke bilselerdi bunu. Gerçekten onlar iman edip sakınmış olsalardı. Elbette Allah katındaki sevabı daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tequlu demeyin ra'ina ra'ina demeyin. Ve kulü unzurna unzurna deyin. Ve esma'u dinleyin. Ve lil kafirine kafirler için Azabun azap vardır. Elimin çok acıklı. Ey iman edenler ra'ina demeyin. i̇bn Abbas e, ra'ina demeyin, unzuruna deyin. Ve dinleyin. Kafirler için çok acıklı bir azap vardır. i̇bn Abbas şöyle demiş. Araplar kendi aralarında bizi görüp gözetin anlamında olmak üzere ra'ina derlerdi. Yahudiler ashab-ı kiramın, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın da bu şekilde seslendiklerini duyunca bu çok hoşlarına gitti. Çünkü ra'ina Yahudi lisanında işit işitmez olası. Bakın mesela <gülüyor> şeylerde Araplarda bizi gör, görüp gözetin anlamındayken Yahudi lisanında işit işitmez olası. Yani bir beddua, bir küfür, bir şey manasında. Çirkin bir küfür idi. Biz şimdiye kadar Muhammed'e gizlice sövüyorduk. Gelin artık açıkça sövelim bu küfür nasıl olsa onların sözüyle aynı dediler ve ey Muhammed ra'ina deyip gülmeye başladılar. Ensardan Sad İbni Ubade başka bir rivayette Sad İbni Muaz Yahudilerin dilini biliyordu. Yahudilerin Efendimiz'e böyle deyip güldüklerini görünce durumu hemen kavradı ve ey Allah'ın elçisi, ey Allah'ın düşmanları Allah'ın laneti size sizin üzerinize olsun. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Sizden herhangi birinin Efendimiz'e böyle söylediğini duyarsam boynunu koparırım dedi. Yahudiler iyi de bunu siz de söylemiyor musunuz? Dediler. Allahü Teala ey iman edenler ra'ina demeyin ayetini indirdi. Bunun ardında bu ayet indi. Yani bu ayetin nüzul sebebi buna dayalıydı. مَا يَوَدُّوا etmezler اَتْمَزْلَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfre girenler مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Kitab ehlinden müşrikine Ve müşriklerden en yünezzilem indirilmesini aleykum üzerinize min hayrin hiçbir hayır min rabbikum rabbinizden vallahu oysa Allah yahtassu has kılar bir rahmetihi rahmetini men yaşa o dilediği kimseye vallahu şüphesiz Allah zu fadlin lütuf sahibidir azimin çok büyük kitap ehlinden ve müşriklerden küfre girenler rabbinizden üzerinize hiçbir hayır indirilmesini arzu etmezler oysa Allah'ın rahmeti, Allah rahmetini dilediği kimseye haskılar şüphesiz Allah çok büyük lütuf sahibidir. Müfessirler derler ki Müslümanlar anlaşmalı oldukları Yahudilere gelin Muhammed'e iman edin dediklerinde Yahudiler siz şu bizi çağırdığınız din bizim üzerimizde olduğun dinden daha hayırlı değil aslında biz de onun hayırlı olmasını isteriz ama demişlerdi bunun üzerine onları yalanlamak için Allahü Teala kitap ehlinden kafirler ve müşrikler Rabbinizden size bir hayır indirilmesini isit, işitmezler, istemezler ayetini indirdi. Evet buradaki bugünkü bu Rabbimizin kitabındaki dersimizin konusu bu. Şimdi e, edebül Lisan'da İbni Mesud 101. hadisinden İbni Mesud Anhu'dan buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa tekrar ederek buyurdu ki dikkat edin Lafını köşeletip lüzumsuz yere konuşmasını uzatanlar helak olmuşlardır. Evet. Mütercimin notu i̇mam Gazali diyor ki, Lafı köşetlemek, sözün derinliğine dalmak. Ağzı eğip bükerek seci ve kafiye yapmak. Edebiyat, edebiyat yapacağım diye yapmacık hareketlerde bulunmak maksadına ima ve tariz yoluyla varmak şeklinde konuşmalardır. Bütün bu yapmacık hareketler mevzuya girmeden lüzumsuz mukaddimeler ve mezmum olan şeylerdir ki bunlara tekellüf denir. İhya ul-ü müddin kitabının tercümesinde geçmiştir bu. Tekellüf edelim. Buyur. Tekellüf. Yani mükellef kılar. Bunlara tekellüf denir. Yani mesela onları mükellef hale getirir. Ömer bin el Hattab radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim diyor. Ümmetimi ümmetimi için ümmetim için en çok korktuğum şey dili alim olan ağzıyla laf yapan münafıklardır. Diliyle, dili alim olan ağzıyla laf yapan münafıklardır. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Cık. Ömer bin Sa'd babasında bir hacetini istemek üzere gittiğinde isteğini Söylemeden önce bazı giriş konuşmalarında bulundu. Ona babası Saad İbn-i Vakas radiyallahu anh dedi ki ihtiyacına en uzak kaldığın gün artık bugündür. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sellemin şöyle buyurduğunu işittim. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek sözlerini ağızlarından sığırların otu gevelediği gibi geveleyecekler. Yani söylemek istedikleri şeyi söylemeyecekler. Söyledikleri de boş söz söyleyecekler. Fatma anhudan anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetimin şerlileri, kötüleri, bol nimetlerle gıdalanıp çeşit çeşit yemekler yiyen, renkli elbiseler giyen ve ağzını eğip bükerek edebiyat, edebiyat parçalamak için konuşanlardır. İnsanlarla alay ederek bu tür şeyi. Öme Biren biner Erhatav radiyallahu dedi ki, çene çatlatarak konuşmak şeytanın gevelemesindendir bazen öyle toplumlarda mesela bazı insanları görüyorsunuz ya öyle olabiliyor. Husumetin kötülenmesi Errabi el bin El-Melahtan Ebu Cafer şöyle dedi, husumetten sakının zira husumet dini yok eder. Birisini şöyle derken işittim, husumet yıpratır ve gayreti giderir. Husumet dini yok eder. Ya Abdülkerim bin Ebim Ummeye dedi ki, vera sahibi olanlar Dinde asla husumet etmezler. Takva sahibi. Oturaklı insanlar dinde hiçbir şekilde husumet, düşmanlık yapmazlar. Aziz Allah'a merhaba. Amir Şabi dedi ki fırsatçılar beni terk etti. Mescitten evimdeki süpürüntülerden daha fazla tiksiniyorum. O bu sözüyle dinde kıyas yapanları kastediyordu. Mesela hiçbir bilgisi olmadığı halde bir şeyde din, dinin üzerine bir şeyi kıyas ederek bunlar Hakkında bunu söylemiştir Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın en nefret ettiği kimseler husumette aşırı gidenlerdir Allah'ın nefret ettiği Kimseler husumette aşırı gidenlerdir Selam bin Kuteybe'den Beşir bin Abdullah bin Bekre bana uğradı ve dedi ki ne oturuyorsun? Ben de amcamın oğlu ile aramda evim hakkında bir davamız var dedim. Dedi ki babanın benim üzerimde iyilikleri vardır. Ben de sana bu iyiliklerin karşılığını vermek isterim. Allah'a yemin olsun ki hüsumet kadar dini yok eden, mürüvveti eksilten, lezzeti gideren ve kalbi meşgul eden bir şey görmedim. Oradan ayrılmak üzere kalktığımda... Hasmım nereye gidiyorsun dedi. Ben de seninle davalaşmayacağım dedim. Dedi ki benim haklı olduğumu anladın. Ben hayır lakin kendime ikram olarak bundan vazgeçiyorum. İhtiyacını sana bırakıyorum. Dedi ve dedi ki ben de senden bir şey istemiyorum. Ev senin olsun. Bundan sonra Beşir'in yanına uğradım ve davalaşırken buldum. Ona kendi söylediği sözü hatırlattım dedi ki bu senin davan kadar olsaydı on defa bırakırdım. Fakat istediğim şey ondan yirmi milyon daha fazladır. Yani husumeti kastediyor. Muhammed bin Ali bin Ebi Talib radiyallahu anhuma'dan dedi ki Tartışmacılarla beraber oturma. Tartışma hiçbir zaman dinde iyi değildir yani. Zira onlar Allah'ın ayetleri hakkında söze dalarlar. Fudayl radıyallahu anhudan İbrahim tartışmadın mı deyince Hayır dedim. Hiç mi dedi? Hiç dedim. Ömer bin El kim dinini husumete hedef yaparsa sık fikir değiştirir. Gıybet ve onun kötülenmesi. Ebu Hureyre radıyallahu Teala anh'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her Müslümanın kanı, malı ve şahsiyeti diğer Müslümanlara haramdır. Ebu Hureyla radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki birbirinize haset etmeyin, nefretleşmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin ve bazınız diğerini gıybet etmesin. Allah'ın kardeş kulları olun. Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İsra gecesi tırnaklarıyla yüzlerini tırmalayan bir kavme uğradım. Dedim ki ey Cibril bunlar kimlerdir? Bunlar insanların gıybetini edenler ve onların gizli hallerini araştıranlardır. Ya bizim günümüzün insanları adamı hiç ilgilendirmeyen hiç kendisine efendim payı düşmeyen hiçbir konuda o konunu o kendisini ilgilendirmediği halde falan adam ne yaptı? Filan adam şunu nasıl, nasıl yaptı? Onun efendim gizli ayıplerini, gizli kusurlarını araştıranlara ne demeli? Ya. İsra gecesi diyor tırnaklarıyla yüzlerini tırmalayan bir kavme uğradım ki bunlar kimdir dedi bunlar insanların gıybetini edenler ve onların gizli hallerini araştıranlardır. İslam ne kadar edep ve adaba önem vermiş ne kadar efendim iffete önem vermiş kimsenin gizli sırrını gizli şeyini araştırmamış ama insanlar bugün iyi olsun kötü olsun adam kalkıyor ya şu adam şunu şöyle yapmadı onu ilgilendirsin veya ilgilendirmezsin. Bu adam işte şunu etmedi. Şu adam buraya niye gitti? Niçin gitti? Şu adam ne, ne neyle bu arabayı aldı? Bu adam neyle bu evi aldı? Bu adam şunu nereden getirdi? Bu adam kazandığı nerede kazandı? Ya bu adam efendim milyarlık adam mıdır? İşte şu şu şudur, budur şekliyle kendisini ilgilendirir ve ilgilendirmeyen konuları eleştirir eleştirir durur dolayısıyla bu eleştirisi hiçbir şeye fayda vermiyor kendisini günaha sokuyor o eleştirdiği kişi arkasında konuştuğu kişinin efendim arkasında konuştuğundan ötürü onun günahı onu, ona gider öbürününün vebalı da öbürüne gider e düşünün e şimdi benim mesela bana zaten günahı bana yetiyor ben kalkıp da birinin günahını almaya ne gerek var ki Ondan dolayı işte her Müslüman bu konuda çok iyi dikkat etmeli. Kimse kimsenin kusurunu aramamalı. Geri, ha, hakkın gerektiği yerde bazen fasıkın fıskını, bazen efendim zulme uğramış bir insanın Fasıkkın fıskını efendim o zulme uğrayan kişi tarafında şu adam efendim işte zalimdir demesi o zulüm gıybete girmiyor. Onu da bilelim. Mesela diler, diyelim birisi zulme uğramıştır. Efendim bir işte birileri tarafında zulme uğramış. Birisine ben şunlar tarafında zulme uğradım şekli bu gıybet olmuyor ve onlar hakkında efendim konuşması da efendim o fıskın o fasıkkın yaptığı işi o isyankarın Allah'a karşı, o kula kullara karşı yaptığı zulmü, yaptığı isyanı, yaptığı efendim haksızlığı onu da diğer insanlara söylemek ayrıca vaciptir yani. Evet. Bana Süleyman Bin Cabir radıyallahu anı dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip dedim ki bana Allah'ın beni faydalandıracağı bir hayrı öğret. Buyurdu ki kendi kovandan su isteyen birine su vermek bile olsa, iyilikten hiçbir şeyi küçük görme. Kardeşini güler yüzle güzel bir şekilde karşıla, yanından ayrıldığında da gıybetini yapma. Kardeşini güzel bir şekilde karşıla, yanında ayrıldığında da gıybetini yapma. Ya bugün, bugünün insanı... Anayı gıybet yapar, babayı gıybet yapar, karıyı gıybet yapar, kardeşi gıybet yapar, abiyi gıybet yapar. Onu hedef alır, bunu hedef alır. Ona sonra yan yana geldi mi? Abicim, babacım, dayıcım, halacım nasılsın? Böyle bu şekilde bu da ikizliktir. Onun için bu şeye de çok Müslüman dikkat etmesi lazım. Gıybet mesela bütün amelleri siler alır götürür. Evet. Bera radyalığından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize evlerinde oturan kızların bile işittiği bir hitapta bulundular. Ey dili iman edip kalpleri iman etmeyenler! Müslümanların gıybetini yapmayın. Onların ayıplarını araştırmayın. Zira kim kardeşinin ayıplarını takip ederse Allah onun ayıplarını takip eder. Ben senin ayıplarının arkasına düşerim. Allah da benim ayıbımın arkasında düşer, düşer, düşer. Sen daha rezil olmadan en rezil olur. Bakın. Kim bir Müslüman kardeşinin ayıplarını takip eder, arkasına düşer, gizliliklerini araştırırsa Allah onun ayıplarını takip eder. Allah kimin ayıplarını takip ederse o kimse evinin ortasında bile olsa Allah onu rezil eder. Ya görüyoruz değil mi ne kadar, ne kadar önemli bir şey. Ebu Berzer radıyallahu anhu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey diliyle iman edip, kalpleriyle iman etmeyenler. Yani dili iman ediyor ama kalbinde, mesela Müslümanların kusurunu arıyor, Müslümanların gıybetini yapıyor, Müslümanları çekiştiriyor, onları küçük görüyor, onları hedef alıyor. Müslümanların kusurlarının ve sürçmelerinin peşine düşmeyin. Kim Müslümanların sürçmelerini takip ederse, Allah da onun sürçmesini takip eder. Ve Allah kimin sürçmesini takip ederse o kimse evin ortasında bile olsa Allah onu rezil eder. Bu da başka bir hadis. Ebu Hureyre radiyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Riba faiz 70 günahtır. En düşüğü kişinin anasını nikahlaması gibidir. En kötüsü ise Müslüman kişinin gıybetini yapmaktır. En düşüğü kişinin anasını nikahlaması, en kötüsü ise Müslüman kişinin gıybetini yapmaktır. Haysiyetine hakaret etmek, ayıp aramak, namusuna halel getirmek, bu hadisin nehi kapsamındadır, şeklinde bir izahat gelmiştir. Evet, bu edebül ül Lisan'da da 121. hadiste kalıyoruz. Ana çizgileriyle İslam fıkında başı meshetmekle ilgili e, abdestin farzlarından dördüncü farzında kalmıştık. Bundan devam ediyoruz. Başı meshetmek, İmam Ebu Hanife'ye fetvaya şayan görüş, görülen görüş ve iştihadına göre, başın dörtte birini teşkil eden nasiyeyi meshetmek mes farzın yerine gelmesini sağlamakta yeterdir. Hidayede de aynı husus belirtilmiştir. O halde seçilen görüş, nasiye, yani nasiye alının üstü. Nasiye, Başın dörtte birini meydana getirmesidir. El ihtiyarda da aynı husus belirtilmiştir. Ancak bu konuda vacip olan elin üç parmağının kullanılmasıdır. Sadece ya da iki parmakla meshetme kafi değildir. Şu üç parmak yani en azından. En azından şöyle. Sadece iki parmak e, mesetme kafi değildir. Daha uygun olanı sağ elin, elin iç kısmını ıslatıp olduğu gibi başın ön kısmına dokundurmaktır. En güzeli de Elinin iç kısmını efendim ıslatarak başının üstüne dokundurmaktır. Fetva-i Kadihanda da bunun üzerinde durularak aynı hükme varılmıştır. Parmak uçlarıyla su damlamıyorsa meshetmek caiz değildir. Yeterince su damlıyorsa o takdirde caiz olur. Çünkü bununla dörtte birinin birini mesleği sağlanır. Nasiyeden alma doğru sarkıtılan saç üzerine mesletme kafi gelmez. Çünkü baş sınırını aşmış sayılır. Bilhassa kadınların saçlarını iki örgü haline getirip Başına dolamasıyla başın sınırlarını aşan saçların sınır içine sokulması bağlanmış olur mu? Fıkıhçılardan bir kısmı nasiye üzerine gelen kısmı üzerine meshetmeyi kafi görmüşler. İllet olarak da o örgünün altında baş var demişlerdir. Fakirlerimizin çoğu ise bunu caiz görmemiş. Her halde başa dolanan örgünün alt kısmının mesedilmesi gerektiğini söylemişlerdir. İkincilerinin görüşü ihtiyata daha uygundur. Yani her iki görüş de uygundur ama ikincilerinin görüşü ihtiyat olarak daha uygundur. Kulakları mesetmek başı mesetmenin yerine geçer mi? Geçer mi? Evet. Geçer mi geçmez mi? Çünkü Kulak ayrı bir organ sayılır. Geçmez diyor. Çünkü kulak ayrı bir organ sayılır. Onu meshetmek müstehaptır. Başı meshetmek ise farzdır. Bakın kulağın meshi müstehaptır. Başın meshi ise farzdır. Ancak kulakları meshettikten sonra avucunda ıslaklık kalırsa Onunla başı mesh etmek caiz olur Ama başı mesh ettikten sonra Elin içi ıslak kalsa bile Onunla mesleri mesh etmek caiz olmaz Bunun gibi henüz ıslak bulunan abdest azasından Birinden ıslaklığını alıp Başı ya da mesleri mesh etmek de Caiz değildir Fetva-i Hindiyede de bu husus açıklanmıştır Başı karla mesh etmek yeterli mi? Mesela bazı yere, yörelerde olabilir Mesela Bir yerde su bulamazsın Kar bulursun Mesela böyle bsi bir Sibir durumda efendim maruz kalan bir Müslümanı ne yapması? Dokunan kar damlasın damlamasın. Başın dörtte biri onunla mesedildiği takdirde kafi gelir. Yani bir insan bir kara dokunduğu takdirde ister o kar ıslansın ister ıslanmasın o takdirde mesedildiği takdirde kafi gelir. Dolu da aynı hükme girer. Mesela kar değil de dolu yağmış öyle bir durumda o da onu hükmü, aynı hüküm. Başı yüzde birlikte yıkamak mesel yerine geçtiğinden. Ayrıca elleri ıslatıp mesih yapmaya gerek yoktur. Ne var ki böyle yapmak şariin yani şer-i şerifin emrine uygun olmadığından mekruh sayılmıştır. El-Muhit kitabında da bu husus açıklanmıştır. Başın bir kısmı tıraşlı bir kısmı tıraş edilmedik ise tıraş edilmedik kısım üzerine mesletmek caiz olur. Nitekim cevherede de buna cevaz verilmiştir. Cevhere güzel bir fıkıh kitabıdır Hanefi mezhebinin. Bunun gibi başının nasiye ön cephesini değil de arkaya da orta ve yan kısımları mesletmek caizdir. Tatarhani diye de hani Tatarhaniye bu da bir şey kitabıdır, fetva kitabıdır. Bu husus belirtilmiştir. Sarık, külah ve başörtüsüne meshetmek caiz olur mu? Bu konuda varid olan sahih hadislerle Hanefi imamların görüşü arasında belirgin bir fark mevcuttur. Amr bin Umeyye radıyallahu Teala anhu'dan yapılan sahih rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hem mesleri hem de başındaki sarı üzerine meshetmiştir. Yani Gerek sarık üzerine olsun, gerek mes mesela mesler üzerine olsun. Bunu bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Buhari, İbn Mace, Ahmed İbn Hanbel ayrıca Bilal'den yapılan rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu konuda şöyle buyurduğu tespit edilmiştir. Mesler ve başörtü üzerine mes edin. Yani gerek mes ayağımıza taktığımız çorap yerine, gerek de efendim başörtü mes edin. Müçtehit imamlar bu konuda Hz. Ayşe validemizin abdest alırken ıslak elini başörtüsünün altına koyup saçını mesettiği ve böyle yapmamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin emri olduğu demesini delil olarak almışlardır. es Sanayi bu da bir Hanefi mezhebinin fıkıh kitabıdır. Abdest konusu ancak eller fazla ıslak olur da sarık ya da başörtüsüne meshedildiğinde ıslak saça geçerse yapılan meshec caiz sayılmıştır. El Hulasa kitabında da bu husus açıklanmıştır. Bununla beraber örtü altını meshetmek daha uygundur. Fetva-i Kadihan Kadihan'da da böyle yapmanın eftal olduğu belirtilmiştir. Bu konu Celal Yıldırım kaynakları ile İslam Fıkı Uysal Kitabevi cilt 1 sayfa 17 ve 18 efendim şeyinde sayfalarında geçmiştir. Hanefilere göre abdestin sünnetleri Abdestin 18 sünneti vardır ki bunlar bir elleri bileklere kadar yıkamak, iki elleri yıkamaya abdeste başlarken besmele çekmek, üç misvak kullanmak misvak yoksa yerine parmağı kullanmak, dört bir avuç suyla da olsa ağzı üç kere mazmaza etmek, beş burna üç kere su çekmek istinşak, altı Oruçlu olmayanların ağzına ve burnuna suyu fazla çekmeleri. Yedi, bir avuç suyu sık sakalın altına arasına alttan yukarı doğru temas ettirmek. Sık sakal, mesela karşıda baktığınız takdirde o sakalın içi görünüyorsa o sık sakal değil. İçi görünmüyorsa sık sakaldır. O sık sakal hükmünde olan insanlar bir avuç su alır böyle çenesinin altından. Efendim o sakala doğru bir, bir iki kez böyle götürür getirir. Onu o şekil yedirir. Evet. <gülüyor> Sekiz parmak aralarını diğer parmaklarla oluşturmak. Şöyle. Dokuz azaları üçer kere yıkamak. Her yıkadığı azayı bir kere yıkamak farzdır. Üç kere yıkamak da sünnettir. On başa bir kere kaplama meshetmek. Bir kere kaplama meshetmek. Dörtte bir neydi? Farzdı. Ama bir kere de efendim elini şöyle ıslatarak şu şekil şöyle kaplama mesbuna buna. Şöyle buradan böyle. Bu kaplama meshettir. Bu da sünnettir. Evet. On bir başa kullanılan su ile olsa kulakları meshetmek. Mesela diyelim ki elini ıslatıp başına meshetse o elin ıslaklığıyla kulaklarda mesedebilir. 12. Su döktükten sonra azaları ovmak. Yani dökülen herhangi bir azaya o azayı ovmak. Bazı mezheplerde de farzdı. O geçen farzları biz okurken mesela ovmak bazı mezheplerde de farzdı. Değil mi? Heh. Evet. 13. Azaları ara vermeden peş peşe yıkamak. Bazı mezheplerde de farzdı. Bu sünnettir. Bak Hanefi mezhebinde mesela efendim peş peşe yıkamak efendim burada da sünnet 14 evet niyet etmek bazı mezheplerde farzdır 15 Allahü Teala'nın kitabı keriminde belirtilen sıra ve tertibe uymak bu burada mesela Hanefi mezheplerinde efendim sünnettir diğer bazı mezheplerde de farzdır tertip azaları yıkamaya 16 azaları yıkamaya sağdan başlamak 17 parmak uçlarından başlamak 18 başın ön kısmından başlayarak meshetmek, boynun meshetmek boğazı değil. Boğaz e, mekruhtur. Bu dördüncünün müstehap olduğu söylenilmektedir. Bu konuda Nurul izah tercümesinde geçmiştir. Boynu meshetmek. Bu müstehap ıslak olan iki elin dış kısmıyla yerine getirilir. Boğaz kısmını meshetmek attır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz boğaz nasiyesini nahiyesini mezhettiği rivayet yoluyla sabit olmamıştır. Gerek fetvayı Hindiyede, gerek fet gerekse Bahri Raik'te Bahri Raik'te bir fetva kitabıdır. Efendim bu husus açıklanmış ve bit'at olduğu belirtilmiştir. Abdest konusunda daha bir takım sünnet ve adab vardır ki bunlar mezhepte söz sahibi olanlar olan zatlar şöyle hanefiler dışındaki cumura göre boynun mesedilmesi mekruh mesedilmesi de mekruhtur. Çünkü onlara göre bu davranış dinde bir aşırılık ve gereksiz yere şiddet göstermektir. Şafii'ler bu konuda herhangi bir delil sabit olmadığı için boynun mesedilmesi sünnet değildir demişlerdir. Nevevi hata o bit attır demiştir. Malikiler de mekruh bir bit attır demektedirler. Muhnel Muhtaç cilt 1 sayfa 60, Eşerü Sagir cilt cilt bir, bir sayfa 128 İslam fıkıh ansiklopedisi Cilt bir sayfa 185 kitabında bunlar geçmiştir. Boynu meshetmek, başı ve kulakları meshettikten sonra iki elin arkaları ile ve üçer parmakla yeni bir su almaya gerek olmaksızın boyun mesedilir. Boğaz meshetmek bitattır. Bazı kaynaklarda boynu meshetmek müstehap ve menduplar arasında zikredilmiştir. Boynu meshetmek, hanefilerde tercih edilen görüşe göre boynu meshetmek müstehap veya menduptur. Çünkü Talha bin Tarif'ın babasında onun da dedesinde Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mes ettiğine dair hadis zayıf kabul edilmiştir. Bu yüzden fakirlerin çoğunluğu boyunu mes etmeyi mekruh görmüşlerdir. İlmihal doçent doktor Hamdi döndüren Bursa 30 Temmuz 1991 Erkam yayınları tarafından efendim yayınlanmıştır. Abdestin diğer sünnetlerine gelince sünneti bitirelim inşallah. Adapta kalalım. <gülüyor> Abdestin diğer sünnetleri A. Ayaklar yıkanırken şayet bir kaptan, ibrik gibi bir şeyden su akıtılarak bu farz yerine getiriliyorsa, kap sağ el ile tutularak sağ ayağın parmak uçlarına dökülür ve sol el ile ovulur. Böylece üç defa yıkama yerine getirilir. Sonra su Sol ayağın parmak uçlarına doğru dökülerek ön kısma doğru ovulur ve her taraf yıkanıncaya kadar olmaya devam edilir. Bu da üç defa tekrarlanır. B. El ve ayakları yıkarken az önce yukarıda belirtildiği gibi parmak uçlarından başlanır. Fetul kadir Fetvai Hindiyede de aynı husus belirtilmiştir. C. Başı mesederken ön kısmından başlayarak elleri, il, elleri ileri geriye doğru götürmekte sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle yaptığı sahih rivayetlerle sabit olmuştur. Ağza de ağza su verirken burna su çekerken bu ikisi arasında tertibe riayet etmek yani azı yani önce ağza su almak sonra burna su çekmek sünnettir. El hulasa ve fetvayi hindiyede de aynı husus açıklanmıştır. Ağız ve burnu yıkarken de e az ve bunu yıkarken bol bol su kullanmak ve temizliğe dikkat etmek de sünnettir. El Kafi, Tahavi şerhi ve Fetva-i de buna yer vermiştir. Evet, buradan Hanefilere göre abdestin adabı Saatimiz doldu mu? Kaçta başlamıştık? Evet. Evet, sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin Nebi'l ve ve Evet, bu arada soracağımız soru varsa 42 dakika olmuştur. Evet, bu arada da sorularımızı sorabiliriz inşallah. Kafamıza takılan ilave edeceğimiz bir sorumuz, bir kafaya takılan bir şey varsa onları devam edelim. Buyurun. Soracağımız bir şey var mı? Yoksa konuyu bitirelim inşallah. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed'in nebiyyil ummi ve ala alihi ve eshabihi ecmain, Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel ve velhamdülillahi rabbil alamin el fatihama as rahman rahim İmarik. Evet Cemal Efendi, hoş geldin kardeşim. Nasılsınız canım, iyi misiniz? Teşekkür ederim.